Auz Şeytan mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi'l vahidil kahhar ve's salatu ve's ve ala nebiyina'l muhtar ve ala alihi ve ashhabihi'l athar ve ala jami'il enbiya'i vel mursalin ebrar Kıymetli kardeşlerim zaman itibariyle güzel bir mevsime girmek üzereyiz. İstiyorum ki dersin söz perdesini de tam buradan kaldırayım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği o güzel dua bu dersimizin azı olsun. Allahümme barik lena fi recebe ve Şaban ve belligne Ramazan. Allah'ım recebi Şaban'ı hakkımızda bereketli kıl ve bizi Ramazan'a eriştir, kavuştur. İlahi bir mevsim, bir hasat mevsimi inşallah önce dikilip sonra mahsul kaldırılacak bir mevsim. Rahmetini Cenab-ı Hakk'ın bazı zaman dilimlerinde farklı bir biçimde tezahür ettirdiğini biz biliyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin beyanıyla inşallah gelen Recep-i Şerif böyle bir hayra vesile olur. Dağılmışız, epey dağılmışız. Beyinler dağılmış, zihinler dağılmış, kalpler dağılmış, duygular karışmış, öyle olduğu için haneler karışmış, öyle olduğu için toplumlarımız, cemaatlerimiz karışmış. Bütün bu karışıklığın ve dağınıklılığın üzerinden ancak Allah'ın yardımıyla gelebiliriz. Ancak bunlarla Allah'ın yardımıyla mücadele edebiliriz. E madem bir rahmet mevsimidir üç aylar ve yarın itibarıyla biz Bismillah deyip bu güzel mevsime başlayacağız. Hazırlığımızı ona göre yapalım. Kendi dünyamızda üç ayların bir yeri olsun ve etrafımızdaki insanlara da bu manada bazı mesajları ille de sözlü olmasına gerek yok, fiille, hallerimizle, kendi hassasiyetlerimizle taşımaya çalışalım. Ben Rabbime Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın bu güzel duasına binaen ona da yaslanarak sizin adınıza şöyle bir dua etmek istiyorum. Allah'ım şu ümmetin hakkına, şu ümmetin içinde bulunduğu şu duruma sen şu üç aylardan bir rahmet ulaştır. Recebi Şerif'i hepimizin hakkında hayırlarla geçirmeyi bizlere nasip eyle. Arkasından bizi Şaban-ı Muazzama'ya eriştir. O Şaban'ın hakkını verebilmeyi bizlere kolaylaştır. Onun arkasından da Ramazan-ı Mübareke'ye bizleri eriştir. Ve o 11 ayın sultanını o sultana yakışır bir biçimde ihya edebilmeyi bizlere kolaylaştır. Allahümme amin diyoruz bizde ve Cenab-ı Hak'tan hakkımızda hayırlara vesile kılmasını niyaz ediyoruz. Kıymetli kardeşlerim. Geçen dersi hatırlarsanız razı olmayı ve razı etmeyi konuştuk. Allah'tan razı olmak ve Allah'ı razı etmek. Tabi razı olmak ve razı etmek için Cenab-ı Hakk'ı tanımak gerekir. Tanımadığınız zaman nasıl razı edeceksiniz? Allah'ın nelerden razı olduğunu bilen birisi ancak Allah'ı razı edebilir. E bu da Biraz bilgiyle olabilecek bir şeydir. İşte o bilginin adı marifettir, marifetullah'tır. Ve marifetullahı öğrenmek de farzdır. Her Müslüman imanının derecesinde imanını kifayet miktarında elde etme maksadıyla o marifet bilgisine sahip olmak zorundadır. Biliyorsunuz imanın çeşitli tarifleri yapılır akıllarda kalsın diye de bir ağaç benzetmesi yapılır güzel de bir benzetmedir İman dediğiniz şey bir ağaca benzerse kökünde marifet var gövdesinde tasdik var dalları ya ameldir ya ikrardır burada bir ihtilaf var ama biz hadi diyelim ikrar diyelim önce ikrar olsun arkasından amel gelsin meyvesi de ameldir o halde biz iman dediğimiz ağacı tarif ettiğimiz zaman kökünde marifet, gövdesinde tasdik, dallarında ikrar, meyvesi olarak da ameli konuşmuş oluruz. Konuşmamız gerekir. Bakın kökü marifetse eğer o marifetin yeterli düzeyde anlaşılması gerekir. Allah'ı bilmeyen, Allah'ın iman noktasında ne istediğini bilmeyen birisinin marifetullah'a erişebilmesi marifetullah'ı elde edebilmesi de mümkün olmayacaktır önce o bilgi dolacak ki orada marifet adına bazı şeyler oluşsun ondan sonra da diğerleri gelmiş olsun İşte onun için bugün bizim dersimiz ilk ve en önemli dert ders demedik niye ders demediğimizi de geçmiş derslerde söyledik bu bir dert bizim için ilk ve en önemli dert iman. İman meselesi işin temeli, esası olduğu için çok ciddi bir biçimde ele alınması gerekir. İman esaslarının hepsinin kavranılması gerekir. Ama bu esasların en başında olan şey Allah'a iman meselesidir. Eğer Allah'a iman meselesi gerçek manada istenilen düzeyde tesis edilmese... Onun üzerine ne bina ederseniz edin zemin çürük olduğu için o zemin çürük olan zemini çürük olan şeyin üzerine et, ne bina ederseniz o bina kendisi ufacık bir sarsıntıda darma duman olacak iman dediğiniz şey belki sen var olduğu gibi bir kanıya sizi götürecek ama işin neticesinde istenilen sonuç çıkmayacak. Bugün Müslümanlar olarak da bu durumu çok sıklıkla yaşıyoruz. Onun için iman meselesi ciddi bir biçimde ele alınması gereken bir mesele ki istiyorum bu nebevi miras derslerinde biraz bu konunun üzerinde biz de ciddi ciddi duralım. Aslında ne yaptığımızı bu derste ve bundan sonraki derslerde ne yaptığımızı anlayabilmemiz için bir ayete sizi götürmek istiyorum. Şu anda biz bir ayetin emrini yerine getiriyoruz. Ayet Nisa suresinin 136. ayeti ve ayet Ya eyühellezine amenu diye başlayan ayetlerden. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim içerisinde 88 tane böyle hitap var. Abdullah İbni Mes'ud bir Kur'an müfessiridir, bir Kur'an alimidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz tarafından Kur'an okuyuşu ve Kur'an'ı anlatması tasdik görmüş bir sahabe efendimizdir. Şöyle bir söz söyler kendi talebelerine yüce Allah'ın ey iman edenler çağrısını duyduğun zaman kulaklarını aç ve onu iyi dinle çünkü bu çağrıdan sonra Allah ya hayırlı bir işi sana emrediyordur ya da seni kötü bir şeyden sakındırıyordur. Ya eyyühellezine amenu ifadesini duyduğun zaman sağına soluna bakma diyor aslında Abdullah İbni Mesud. Bütün Kur'an için bu geçerli. Allah'ın ayetlerinin hepsine mümin lebeyk yarab diyerek oturur ve kendisinin üzerine sanki nazil oluyormuş gibi alır. Söylenen ayetteki konu ne olursa olsun ben İsrail'den bahsetsin Necran Hristiyanlarından bahsetsin münafıklardan bahsetsin müminlerden bahsetsin müttakilerden bahsetsin ensardan bahsetsin muhacirden bahsetsin fark etmez firavundan bahsetsin Nemruda isim vermeden bahsetsin ne bahsederse bahsetsin Allah'ın kitabıysa ben de bir müminsem Allah'ın kitabında her ayet bana bir şey söyler diyerek kendi üzerine alır ancak Özellikle burada İbni Mesud'un ya eyyühellezine amenu ifadesine bu manada dikkat çekmesi bu ayetlerin mümin için biraz daha farklı bir biçimde mesaj taşıdığına işaret eder. Ve orada söylenen şey de şudur bir şey mi söyleniyor hemen aklına başkaları gelmesin. Ha Bu ayette söylenen falanca arkadaşa filancaya uyuyor. Okudun bir şey aklında bir şey var geldin şimdi ben bu ayeti okuyorum. Hemen aklındaki o şeye uygun düştüğü için kendi üzerine almıyor da ona buna havale ediyorsun. Genel anlamda bunu yaptığımız için Kur'an'ın bizim üzerimizdeki tesiri istenilen şekilde oluşmuyor. İşte İbni Mesud radıyallahu anhunun söylediği bu hayır diyor aç kulağını ve iyi dinle. Allah seninle konuşuyor ve sana konuşuyor. Öyleyse eğer iyi bil ki eğer ey iman edenler diye bir cümlenin arkasından Allah konuşacaksa senden bir şey istiyor. Ve bir şey istiyorsa eğer sen de o bir şeyi yerine getirme adına teyakkuz halinde ol. Bu uyarıyı İbni Mesud'un yaptığı bu uyarıyı ben kendi nefsimin üzerine alayım siz de kendi nefislerin üzerine alın. Ve onun üzerinden dinleyelim ayeti. Ayet bakalım bize ne diyor. Ayet birçok şey söylüyor da bizim için önemli olan ilk cümlesi. Ya eyyühellezine amenu, aminu. Ey iman edenler iman edin. O imanın ne olduğunu da devamında söylüyor zaten. Aminu billahi ve resulihi ve kitabillezi nezzele ala resulihi. Daha da devamı var eğer o ayete girersek çok şey söyleriz ama özellikle ilk cümlesi bizim için çok önemli. Ey iman edenler iman edin. Hem iman edenler hem de iman edin. Neden Rabbimiz böyle bir şey istesin bizden? Demek ki iman edenlerin de iman etmeye ihtiyacı var. Zaten hatırlayın her yassıdan sonra okuduğumuz Bakara suresinin son ayetlerini Peygamberden bahsediyor amene resulü diye başlıyor resul iman etti e zaten resul iman etmeseydi resul olmazdı ama ısrarla bunun bir daha tekrar edilmesi iman meselesinin bir kez söylenip bittiği bir mesele olarak görülmemesi gerektiği konusundadır İman edenlerin de sürekli iman etmeye ihtiyacı var ve bu canlı bir biçimde tutulma adına bir sorumluluk yükler bize. Öyle ise eğer bu ayetin bize vermek istediği çok ama çok önemli mesajlar olsa gerek ki ısrarla üzerinde durulmuştur. Zaten şöyle bir bakın tefsir kitaplarına neler neler göreceksiniz bu ayetin açıklaması noktasında. Ben hızlıca size birkaç madde vermek istiyorum. Muhasebesini siz yapacaksınız. Allah bizden ne istiyor ey iman edenler iman edin deyince... Birincisi iman ettiğiniz değerlere tam anlamıyla güvenin ve tüm şüpheleri izale edin. İman ve şüphe aynı anda olmayacak şeyler. İmanın beraberce olması gereken şeyi güvendir. Allah'a güveneceksin, peygambere güveneceksin, kitaba güveneceksin. Mecbursun eğer iman etme gibi bir iddiam varsa acaba kuşkuyla olur mu böyle bir şey var mıdır acaba bunun bir karşılığı var mı böyle bir yaklaşım varsa eğer orada iman yok dolayısıyla iman kesinlikle bütün şüpheleri yerle bir etmeli ettiği zaman gerçek manada iman oluyor ey iman edenler iman edin derken de bize böyle bir mesaj veriyor İkincisi iman hakikatlerini iyice öğrenin ve içselleştirin o hakikatlere ihtiyacımız var şimdi daha iyi anlamış olmamız lazım sahabeden bazıları birbirlerini çağırırken ta'ale nu'min sa'aten diye çağırıyorlar gelin oturalım bir saat Allah'a iman edelim bir saat Allah'a iman edelim demek bir saat iman edelim ondan sonra haşa başka şeyler yapalım anlamına gelmiyor Öyle anladıkları için Abdullah İbni Revaha mesela bu sözün sahiplerinden bir tanesidir. Muaz İbni Cebel bu sözün sahiplerinden bir tanesidir. Abdullah İbni Revaha'ya itiraz ediyorlar. Abdullah sen bizi neye çağırıyorsun? İman etmeye çağırıyorum diyor. Onun bu sözüne kızıyorlar ve aleyhissalatü vesselam efendimize gidip şikayet ediyorlar. Abdullah bizi böyle bir şeye davet ediyor aleyhissalatü vesselam efendimiz bu sözleri duyunca diyor ki Abdullah sizi çok güzel bir şeye çağırıyor gidin oturun ve imanlarınızı takviye edin imanlarınızı güçlendirin ya Resulallah nasıl yapalım bunu iman hakikatleri üzerinde durun İnşallah şu anda bizim yaptığımızda Allah Resulü'nün istediğidir bizim yaptığımızda Abdullah İbni Revaha'nın söylediğidir. Bizim yaptığımız da Muazimli Cebelin yaptığıdır. İnşallah neticesi de onların elde ettiği gibi imanlarımızın kavileşmiş gibi bir hale varmasına vesile olur. Üçüncüsü imanlarınızı taklidi imandan tahkiki imana yükseltin. Bir taklidi iman var. Ata'dan dededen ne gördükse işte bir de tahkiki iman var. Meseleyi biraz daha bilmek, biraz daha fark etmek işte bizden istenen bir seviye ileriye doğru taşınmak ve bu manada tahkiki imana ermektir. Ey iman edenler iman edin ilahi fermanıyla. İmanlarınızı kemale erdirme yolunda gayret içerisinde olun. İmanın size yüklediği sorumlulukları eksiksiz yerine getirmeye çalışın. İmanınıza asla şirki bulaştırmayın ve her alanda tevhidi hakim kılın. İmanlarınıza pazarlık karıştırmayın. Ecir ve mükafatınızı sadece Allah'tan bekleyin. İmanınızı hayatınızın tamamına yayın. Allah'a ait olan alanları parçalayıp bölmeyin. İmanlarınız üzerinde sebat edin. Her gün her an yenilemeyi unutmayın. İmanınızı kaybetme endişenizi son nefesinize kadar diri tutun. Bir ayet neler söylüyormuş neler inanın ben sadece o madde size söyledim ki daha başka başka şeyler de bunun üzerine söylenebilir. Aslında bir yönüyle ey iman edenler iman edin sözü tecdidi imandır. Ne demek tecdidi iman imanları yenilemek. Bazen imam efendiler camide yaparlar ya haydi cemaat aşk ile buyurun der cemaat de aşk ile buyurur üç kez kelime-i şehadeti. Bu işin sadece kavli boyutudur. Eğer tecdidi imandan anladığımız buysa yanlış anlıyoruz. Sadece onu söylemek değildir tecdidi iman. Tecdidi iman dediğiniz şey biraz önce burada size bir miktarını aktardığım o maddeler çerçevesinde Rabbimizin bu manada imandan bizden istediği şeyler üzerinde ciddi ciddi bir şekliyle durmaktır. Şimdi ne kadar duruyoruz bir test yapalım. Bu dersin formatı uymadığı için keşke olsaydı ben size mikrofon uzatsaydım. Ama siz içinizden söyleyin cevaplarını ben vereceğim. Ben bu hafta pazartesiden bakın bugün cumartesiye kadar... Karşılaştığım delikanlara, gençlere, talebelere, talibelerime şöyle bir soru sordum. Allah deyince aklınıza gelen ilk şey ne? Size de soruyorum. Allah deyince aklınıza ilk gelen şey ne? Güzel cevaplar geldi. Bazı gençlerden çok güzel cevaplar aldım ki biraz sonra birkaç tanesini söyleyeceğim. Ama bazen de şöyle hıkmık edip, deyip işte 3-5 dakika sonra bir şey söyleyenler de oldu böyle bir soruya cevap veremeyenler de oldu gelen cevapların ne olduğu konusunda değilim ben ama şuradayım eğer iman meselesi Allah'ın bizden istediği gibi bizde tesis etseydi Allah'la bizim aramızdaki münasebet daha farklı bir münasebet olurdu bir insana annenin ismi nedir diye sorulduğu zaman, baban kimdir diye sorulduğu zaman, senin adın nedir diye sorulduğu zaman düşünüyor mu buna cevap vermeye? Neden? Çünkü biliyor kendisiyle bu manada bir iletişimi var, bir bağı var. Allah diyor ki Cenab-ı Hak Celle Celalu, ben kuluma şah damarından, min hablil verid, can damarından daha yakınım dua ederse ben onun duasına icabet ederim ve her gün Müslümansa eğer beş vakit namaz kılıyordur her namaz Allah'la bir buluşmadır bu buluşmayı gerçekleştiriyor ellerini dua için kaldırdığı zaman farklı bir yakınlık oluşuyor oluşması gerekir dua odur zaten Allah'la kul arasındaki sıladır bağdır ama bütün bunlar olmasına rağmen eğer halen Allah'a ait bilgilerde bazı zaafiyetler yaşanıyorsa bu ciddi bir problem bizim için. Bilmem benim bu sözüme katılır mısınız? Katılmasanız itiraz edin. İnanın Müslümanların dillerinden düşürmediği en önemli ifade Allah'tır. En az tanıdıkları da Allah'tır. Eğer öyle olmasaydı halimiz zaten böyle olmazdı. Çünkü Allah'ı tanıdığımız zaman o iman bize başka şeyler yaptıracaktı. Bugün eğer imanlarımız bizi harekete geçirmiyorsa, imanlarımız hayatlarımıza bir kalite kazandırtmıyorsa, ibadetlerimize bir kalite kazandırtmıyorsa durup ciddi ciddi bizim bu imanlarımızın üzerinde durmamız lazım. Ben kimsenin imanını sorgulamıyorum Ayşe. Öyle bir şey benim haddimde değil sizin de haddiniz değil. Ben kendi imanımı sorguluyorum ve sizi de kendi imanlarınızı sorgulamaya davet ediyorum. Onunla bununla işimiz yok bizim şu anda kendimizle işimiz var. Kendimizle bu manada bir böyle bir muhasebeye ait şeyleri konuşuyoruz. O sorduğum gençlerden bazıları dediler ki Allah deyince benim aklıma ilk gelen şey Halık yaratıcı. Güzel Allah yaratıcıdır merhamet geliyor dedi mesela birisi ilk benim aklıma gelen Allah der demez merhamet doğru mu doğru biz Bismillahirrahmanirrahim diyoruz onun rahman ve rahim oluşuna bu manada ikrar ediyoruz söylüyoruz biri dedi ki benim aklıma gelen dostluk bir başkası sıcaklık bir başkası sırdaş adil cömert hükümran Alim bir olma ve ilah ahir birçok şey söylendi. Bu sözlerde bir sıkıntı yok. Başka o sıkıntılı sözleri ben buraya taşımadım. Ama bir Müslümanın eğer iman meselesini Kur'an üzerinden ve sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden öğrenecekse ki bizim şu andaki maksadımız o Allah der demez aklına beş tane şey gelmeli hemen hiç bu manada tereddüt etmemeli çünkü alemlerin Rabbi olan Allah kendisini en fazla bu çerçevede bize tanıtır akıllarda kalsın diye ben biraz kavramların üzerinde çalıştım akıllarınıza da kalacak nedir o beş şey birlik büyüklük bütünlük benzersizlik bakilik beş şey Rabbimizin zatıyla kul olarak da bizimle kurduğu münasebette hayatlarımızda tesis olması gereken özellikler birlik tek ve bir olma o birdir eşi benzeri yok onun ama buradaki birlik özellikle tevhide bir göndermedir zaten gelecek dersimizin konusu da tevhiddir ikincisi büyüklük zatında sıfatlarında fiillerinde hiçbir şey ile kıyaslanmayacak şekilde büyük olmak şimdi anladık mı niye ezan Allahu Ekber diye başlıyor işte bundan dolayı hiçbir şekilde onun büyüklüğüyle kıyas edilecek bir şey yok üçüncüsü bütünlük kemalat onda Olması gereken en üst noktadadır. Hiçbir eksiklik yoktur onda haşa. Subhanallah budur zaten. Her şeyden onu tenzih etmek ve kemalatın onda olduğunu, mükemmelliğin onda olduğunu ikrar etmek. Benzersizlik hiçbir şeye benzememe, hiçbir şeyin ona benzememesi. Her ne ki akla gele... O Allah değildir. Çünkü Allah'ın zatını bizim şu anda anlayabilmemiz, o zat ıtı üzerinde tefekkür etmemiz mümkün değil. O halde buradaki şey benzersizlik. Beşincisi de bakilik, sonsuzluk, ezel ve ebed oluşu, doğmamış ve doğurmamış oluşu. Bu manada da bakiliğinin altında anlaşılması gereken şey yapın muhasebeyi ben de yapayım gerçekten bunlar ne kadar var hayatımızda Rabbimizi hiç böyle tefekkür ettik mi mesela onun bir tek oluşuna emsalsiz oluşuna iman ettiğimizi ikrar ediyoruz da Bilal'in dilinden dökülen el ahad kelimesi ismi acaba bizim dilimizde de ona kadar onun kadar olmasa da biraz olsun benzeyecek şekilde dökülmüş müdür? Muhasebesinin yapılması gereken bir şey. Bütünlük mesela biz kemalatı tamamen Rabbimize mi tevdi ettik? Hiçbir eksikliğin söz konusu olmadığına onun zatında fiillerinde sıfatlarında ne kadar vakıfız. Benzersiz oluşu baki oluşu da bu çerçevede değerlendiriz. Geçmiş derslerde verdim öneminden dolayı bir daha veriyorum. İnanın ki şuradaki beş tane Cenab-ı Hakk'ın bizim dünyamızdaki mesajlarına ait bilgileri Kur'an'ın en kısa süresini ciddi bir biçimde okuduğunuz zaman alırsınız. Başka ayetlerde de var ama orada zaten var. İhlas süresi bir diğer ifadesiyle tevhid süresi. O tevhid süresi bunları veriyor zaten bize. Neden de o süreye ihlas dendiği biraz da o muhtevayla alakadardır. Cenab-ı Hakk'a ait o özellikleri bize yansıttığı için bu manada bize o mesajları o kısa süre vermiş olur. İnşallah oradan da bazı şeyleri almış olursunuz. Peki benim güzel kardeşlerim bu bilgiler çerçevesinde dönelim kendimize. Yaşıyor muyuz bir iman zafiyeti? Yaşıyoruz. Hiç kimse bu manada kendisini bundan beri tutmaz diye düşünüyorum. Bakın yanlış yerden hareket ettiğimiz için imanlarımız amellerimizi taşıyamıyor. Bazen amellerimizin altında eziliyoruz. Farkında mısınız? Çocuklarımız namazın altında eziliyor. Kızlarımız tesettürün altında eziliyor tüccarlarımız faizin altında eziliyor ufacık bir mevki makam sahibi bir kardeşimiz mevkinin makamın altında eziliyor ile ahir uzatın bunları iman eğer güçlü olsaydı gelen şey ne olursa olsun imtihan noktasında da ne olursa olsun bu manada bizde farklı bir karşılık bulurdu ama iman amel meselesinde bir denge oluşmadığı için ve özellikle de zeminde iman güçlü kuvvetli olmadığı için amellerimizin altında ezilerek bu manada hayatımızı geçirmeye çalışıyoruz. Emin olun eğer imanımız istenilen düzeyde olsaydı o istenilen düzeyin sahabe kıvamı olduğunu biliyorsunuz. Vakit ne kadar yeter bilmem size bazı şeyler de anlatacağım şimdi. Eğer o sahabe kıvamlı düzeyinde olsaydı zaman geçtikçe heyecan azalması gibi bir şeyle karşı karşıya kalmazdık. Diyelim ki bugün bir farklı ruh halindeyiz. Namazlarımızda da bir kalite var. Yarın öbür gün biraz farklılaştı ama bir müddet sonra hemen toparlandı. Çünkü iman toparlayıcıdır. İman toparladı gün geçtikçe artan bir namaz kalitesi var. 20 yaşında kıldığımız namazla 40 yaşında kıldığımız namaz aynı değildir. Zaman geçtikçe namazlarda kalite adına bir farklılaşma ama iyileşme noktasında bir farklılaşma olur. Zaman geçtikçe İslam'a ait değerlerle gevşeme adına bir münasebet kurulmaz. Eğer zeminde iman varsa iman varsa eğer bu manada süreç uzadıkça heyecanda iman noktasındaki o heyecandan kaynaklanan etkiyle de ibadetlerde, amellerde zaman zaman onu belirterek söylüyorum. Bazı düşüşler falan olsa da nihai anlamda kesinlikle kalite noktasında öncesini aratmayacak bir pozisyona gelir. Peki öyle miyiz? İlk namazımıza bakalım şu anki namazlarımızı muhasebe edelim İlim noktasında geldik bir heyecan vardı mesela o günlerdeki halimize ruh halimize bakalım bir de şu anda bakalım belli şeyler elimizde yokken işte imkanlar biraz daha azken yaşadığımız kulluğa yaptığımız ibadetlere bakalım bir de bugün imkanlar biraz arttığı için yaptığımız ibadetlere bakalım kıyası muhasebeyi herkes kendi yapacak Yaptığımız zaman göreceğiz ki aşağıya doğru bir kayış var ama zeminde iman olsaydı yukarıya doğru bir gidiş olacaktı. Aynen sahabe gibi İşte bizim şu anda bu meseleyi konuşmamız biraz da bundan dolayı ben dua ediyorum ki Rabbim bir an önce bizi o kıvama erdirsin. Eğer bir, birilerimiz ererse içimizde diyelim ki ben erersem eğer inanın ki sizi de erdiririm. Çünkü bu temas başkasına da etki edecek bir şey. Şu anda olmadığı için biz de birbirimize bu manada etki edemiyoruz. Onun için duamız o olsun ki Allah bizi kıvama erdirsin ki başkalarına da bu manada faydamız olsun. Şimdi benim güzel kardeşlerim aleyhissalatü vesselam efendimizin yaptığı bu iman taliminde Bakın 23 yıl boyunca "Bulu la ilahe illallah tuflihu dedi. 23 yıl boyunca aynı söz dilinden hiç düşmedi. La ilahe illallah deyin kurtulun. Dendiği zaman bir şeyler olacak. Dendiği zaman hayat değişecek. Dendiği zaman bir şeyler gidecek bir şeyler gelecek. Dendiği zaman bir değişim olacak. Büyük bir inkılap olacak. Onu bilenler bildikleri için beme noktasında inanılmaz derecede bu manada üzerinde tefekkür ederek bu kararı verdiler. İman öyle bir anda heyecana gelerek olacak bir şey değil. Böyle olduğu zaman da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara bu işin hakikatine ait bazı şeyleri de söyledi. Çünkü o kelimeyi tevhid hepimizin dilinde olan o yüce kelime, o kelime-i tayyibe Öyle yüce, öyle büyük, öyle değerli ki o kelime cennet vesilesidir. La ilahe illallah kelimesini doğru dürüst halisane ve sadıkane söyleyen bir insan Allah'ın izniyle cenneti kazanır. Eğer doğru dürüst söylemişse terazinin dengesini değiştirir. Eğer doğru dürüst söylemişse Allah'ın rahmetini celbedecek. edecek, bir sürü sırtında günah yükü bile olsa o günah yüküne rağmen Allah'ın rahmetini kazanacak bir neticeye vardıracak. Bunları biz söylemiyoruz. Onlarca ayet bunu bize söylüyor. Onlarca hadis bunları bize söylüyor. Ben iki tane bildiğiniz şeyi hatırlatmak istiyorum. İyad el Ensari isimli sahabe efendimiz diyor ki aleyhissalatü vesselam efendimiz bir gün dedi ki La ilahe illallah kelimesi Allah katında çok değerli bir kelimedir bu kelimenin Allah katındaki yeri çok çok büyüktür kim tam bir ihlas ve sadakat içerisinde bu kelimeyi söylerse Allah o söyleyeni cennetine koyar Allah'ım bizi de onlardan eyle kim de ona inanmayarak söylerse bakın dikkat edin inanmayarak söylerse kalbinde tasdik yok ama dilinde la ilahe illallah var. Öyle söylerse kanı ve malı korunur ama yarın Allah'a kavuştuğunda hesabı görülür. Biz kimsenin kalbinin bekçisi değiliz. Üsame'yi hatırlayalım la ilahe illallah dedi öldürdü adamı. Sonra Allah Resulü'nün huzuruna geldiği zaman Efendimiz kızdı ona pişman oldu tabi Hüsame. Ya Resulallah dedi korkudan dedi ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem sen onun kalbini açıp yardım mı? Kalbine mi baktın? Nereden biliyorsun korkudan olduğunu? La ilahe illallah diyen bir adamın canı malı kanı başka bir mümine helal değildir Belem ki bu sözü Sadece diliyle söylesin bitmiştir bizim için ama özellikle burada bizim için önemli olan sallallahu aleyhi ve sellemin dediği o sözü halisane sadıkane bir biçimde diyen cenneti kazanacak. Bakın Abdullah İbni Amr'ın Tirmizi'de İbni Maci'de başka hadis kitaplarında aktardığı bir tablo var. Diğer taraftan bir tablo hesaptan Mesabın önünden mizandan bir tablo tabi bunları biz bilemeyiz Allah Resulüne de bildirildiği için o biliyor ve bize söylüyor. Bazen böyle rivayetleri aktardığımızda içimizden bazı kardeşlerimiz e hocam olmuş mu ki hesap kitap bunları aktarıyor hadisler diyorlar. Olmamış Kur'an da olmamışı aktarıyor. Niye olmamışı aktarıyor çünkü aktaran Allah'tır. Allah için zaman mefhumunun mazisi Hali istikbali yoktur. O beşer içindir. Allah için üç durum da aynıdır. Dolayısıyla gelecekte olan meseleleri de Allah olmuş gibi aktarır, peygamberine de bu bilgiyi verir, o da bize aktarır. Şimdi aktaracağım tabloda öyle. Kul gelmiş, hesap defterleri önünde hesap görülüyor. Günahlar artmış, artmış, artmış. Kul böyle terlemiş. Damla damla ter akıyor alnından hesap bitmiş gibi Cenab-ı Hak soruyor var mı bir itirazın meleklerin yazdığı bu günahlara ve sevaplara bir itirazın var mı boynunu bükmüş yok ya Rabbi demiş varsa eğer söyle demiş Rabbimiz söylüyor bunları Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize iletiyor boynunu bükmüş bitti mi demiş boynunu bükmüş o anda şöyle ufacık bir kağıt yukarıdan aşağıya doğru geliyor ve o anda o kağıt yaklaşıyor yaklaşıyor terazinin sevap kefesine şöyle bir düşüyor. Düşmesiyle birlikte sevap kefesi ağır geliyor günah kefesi hafifliyor kul merakla ya ben ne yaptım ki bu kağıt düşer düşmez. Terazinin dengesi değişti. Ne yaptım ki böyle bir şey oldu diye merak ediyor. O kağıda bir alıyor eline bir bakıyor ki kağıtta halisane bir şekilde la ilahe illallah demiş. Eğer bir insan gerçekten ihlasla sadık bir şekilde la ilahe illallah derse netice budur. Allah bize de o neticeyi nasip etsin. Bu bu ama benim güzel kardeşlerim. Vallahi kolay değil billahi kolay değil. Eğer kolay olsaydı Mekke'nin en akıllı adamı Ebu Cehil'di. Bir işin içinden çıkardı. Demediğine göre zor bir iş bu. La ilahe illallah demek hayatları alt üst eden bir şey demek. Siz bakmayın bugün ucuz olduğuna basit olduğuna bedelsiz olduğuna. Bugün bir karşılığı olmadığı için herkes söylüyor söylediğini de söylüyor. Ama yarın hesap defterleri açıldığı zaman halisane sadıkane bir biçimde kim söylemiş o zaman ortaya çıkacak. Farkında mıyız la ilahe illallah dediğimiz zaman ne dediğimizin ben biraz daha farkına vardırmak istiyorum. La ilahe illallah biri nefih. Biri ispat dört kelime ikisi nefi ikisi ise ispat. Nefi kısmı la ilahe ilah yoktur. Aslında her ateist olduğunu söyleyen genç bir yönüyle bunu söylüyor. La ilahe diyor. İllallah dediği zaman mümin olacak. Dolayısıyla ateist olan gençler. Aslında imana biraz daha yakınlar. Onlar farkında değiller ama öyleler. Onlar şimdi inkar ediyorlar ama o inkarlarında biraz samimi olsalar İllallah diyecekler. Çünkü başka yolu yok. O deist olan gençler de aslında ateistlere cevap veriyorlar. Onlar da bir yönüyle aslında Allah'ın varlığını kabul ediyorlar. İnkar ettikleri mübüvvettir, vahiddir. O da arkasından gelecek inşallah kalplerinin zihinlerinin üzerindeki perdeler aralansa bir de biz doğru dürüst anlatabilsek bizde de suç var bizde anlatamadık anlatamıyoruz da halen bizde bir anlatabilsek olacak ama yine biz kendimize döndürelim meseleyi la ilahe illallahı gerçek manada biz anlamını bilerek söylüyor muyuz la ilahe dedik ilah yoktur ne dedik biliyor musunuz aslında İmha olmadan inşa olmaz dedik. Meğer önce imha etmek gerekiyormuş. La ilahe bunu gerektirirmiş. Reddedilmeden kabul edilmez. Temizlenmeden davet gerçekleşmez. Kazınmadan boya sürülmez. Zararlı olan def edilmeden yararlı olan celp edilmez. La ilahe der demez bunları dedik peki illallah deyince ne demiş oluyoruz illallah ne demek biliyor musunuz Allah demek yetmez sadece ve sadece Allah demek gerekir Allah'la beraber bir şey yok sadece ve sadece Allah demek gerekir evet demek yetmez önce gür bir seda ile hayır demek gerekir İman etmek yetmez, evvelinde inkar etmek gerekir. Hakka ittiba etmek yetmez, öncesinde batılı izale etmek gerekir. Ben demek yetmez, Fatiha suresinin bilincine ererek biz demek gerekir. Dedim geçmiş derslerde eşhedü diyerek gireriz bu aileye, nabudu diyerek devam ederiz. Ben şehadet ederim diyerek gireriz. Biz sana ibadet ediyoruz diyerek biz bilinciyle hareket ederiz. Şimdi bu çerçevede la ilahe illallahı eğer ele alsak bilmem sınıfta kalmayacak insan çıkar mı içimizde? La ilahe illallah dediğimiz zaman bir kere yürekten başlayıp evle devam eden ticarete intikal eden Oradan sokağa caddeye uzanan bir çizgiyi konuşmuş olacağız. Çünkü durmayacak yürekte durmayacak. Bakın bir şey söyleyeyim meseleyi biraz daha iyi anlayalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o Mekke'nin en güzel gencine o musaba canlar onun yoluna kurban olsun o güzel insana. Dedi ki senin ailen zor bir aile biraz imanını izhar etme. Ailen başta fark etmesin. Musab bin Ümeyr hiç konuşmadı. Sadece girdi evinde bir odaya ve kendi halinde dünyasına çekildi. O gün fazla bir şey de yok ki bir şey yapsın. Daha ilk günlerden bahsediyoruz. Ama sadece 3 ya da 4 gün sabredebildi Hazreti Musab. Annesi hemen fark etti ki Musab eski Musab değil. Bir şey var Musab'da ya. La ilahe illallah dedi bir şey oldu bu adama. Bir şeyler değişti hayatında hemen onun değer yargıları alt oldu. Dün geceleri sabahlara kadar Mekke'nin falanca tepesinde olan Musab bugün oralara gitmemeye başladı. Eve girdiği zaman başka sözlerle giren Musab o gün başka sözlerle girdi. Kardeşleriyle başka kelimelerle konuşan Musab o gün başka kelimelerle konuştu. E benim güzel kardeşim sen 50 yıldır Müslüman olduğunu söylüyorsun 50 yıldır la ilahe illallah diyorsun hayat yine aynı hayat nasıl oluyor bu o zaman biz halisane bir biçimde dememişiz bunu bir şey değiştirmeyecekse bizde eğer dönüp tekrardan bu la ilahe illallah kelime-i tayyibesinin üzerinde durmamız gerekmeyecek mi dedim ya eğer gerçekten basit olsaydı Söylenip hayata da bir müdahalesi olmasaydı Mekke'nin en akıllı adamı Ebu Cehil de söyler geçerdi. Ama niye diretti niye söylemedi söyleyen de niye o bedeli ödedi siz bunun üzerinden alın o, o kıyası yapın. Şimdi bu bilgiler ışığında sizi bir noktaya götüreceğim ama öncesinde bir şey söyleyeyim. Biliyorum şu aziz cemaat öyle ama bir daha güncellemek istiyorum. Ne olur benim güzel kardeşlerim şu la ilahe dediğimiz zaman aklımızda çağrı filmindeki bazı sahneler gelmeksinden kendimizi artık kurtaralım. La ilahe deyince aklımıza sadece lat uzza menat gelmesin. La ilahe deyince aklımıza sadece taştan, tahtadan, helvadan yapılan putlar da gelmesin. Bakın Kur'an... En önemli ilaha dikkat çekiyor en önemli ilaha kıyamete kadar sürecek olan bir ilah bu ilah nedir bu ilah biliyor musunuz heva insanın hevası insanın ilahıdır ve bu kıyamete kadar devam edecek eğer bir insan hevasını ilah edinir, edinmişse istediği kadarla ilah edesin istediği kadar onu yıkmayıp onu düzeltmedi, düzeltmedikten sonra arkasından gelen o illallah cümlesinin emin olun bir anlamı yok. Öyleyse eğer bilelim ki yıkmamız gereken putlar tahtadan, taştan, helvadan yapılan putlarla sınırlı değil. Neyi yıkacağız? Hevayı yıkacağız. Neyi yıkacağız? Eğer makam sana put olmuşsa onu yıkacağız neyi yıkacağız eğer para sana put olmuşsa onu yıkacağız şan şöhret hepsini buna dahil edin bu manada Allah'ın dışında kanun koyan şari Allah'a ait olan bir kanunu iptal edip onun yerine başka kanunlar koyan o manada put olan da yıkılacak çünkü şari mutlak manada Allah'tır. Allah'tan başka hükümran yoktur. Allah'tan başka kanun koyacak olan yoktur. Bunu anladığımız zaman Allah dememizin bir anlamı olacak. Eğer bu çerçevede anlarsak Allah Resulü'nün şu sözünü anlayacağız. Abdü Dinar, Dinar'ın kulları. Abdü Dürhem, Dirhem'in kulları. Abdül Hamise. Elbisenin kulları yani üniformanın kulları yani forsun makamın kulları helak olsunlar Allah'tan başka kul olanlara. Allah'tan başkasına kul olanlar helak olsunlar diyor sallallahu aleyhi ve sellem. İstemiyorsak eğer bu sözlerin hitabına kendimizi muhatap kılmak döndürüp muhasebe yapacağız. Gerçekten dinar mıyız bizde para görünce? farklı bir halimiz mi oluyor elbise makam mevki bizi başka hallere mi sokuyor hepsinin muhasebesinin yapılması gerekir ve iman meselesinde muhasebesinin yapılması gerekir sahabe bunu yaptı ve kazandı ve kim bunu yaparsa kazanacak kim de bunu yapmasa kaybedecek Allah korusun birkaç tane örnek vermek istiyorum vakit geçiyor Cerir bin Abdullah bize bir örnek aktarıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber bir sefer sırasındayız. Baktık uzaklardan devenin üstünde biri bize doğru geliyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ifadesine dikkat edin. Ne diyor biliyor musunuz? Gelen yolcu herhalde sizi arıyor. Aradığı Resulullah'tır ama öyle bir tevazu var ki Efendimiz de beni arıyor demiyor. Gelen yolcu herhalde sizi arıyor. Yolcu yaklaştı selam verdi Efendimiz selamını aldı nereden geliyorsun dedi falanca yerden dedi nereye gidiyorsun dedi Allah'ın Resulünü arıyorum dedi ve vesselam Efendimiz dedi ki aradığın tam karşında adam bunu duyunca bir heyecanlandı ya Resulallah dedi falanca yerden geldim seni arıyorum ne olur bana bir imanı anlat iman edeyim dedi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki İman Allah'tan başka ilah bulunmadığına Muhammed'in onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet etmendir. Sonra imandan sonraki en büyük hakikat imanın ikiz kardeşi sonra namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman Beytullah'ı hac etmendir deyip İslam'ın şartlarını saydı. Bu kadar mı dedi ya Resulallah. Allah Resulü dedi ki evet bu kadar hepsini kabul ettim diyerek şahadet getirdi. O şehadeti getirmesinin heyecanıyla öyle bir ruh halinde ki heyecanlandı. O anda bineği, bir ta, bineğinin ayağı bir taşa değdi. Taşa değdiği anda binek hareket etti. O da boynunun üzerine düştü. O anda kanlar içerisinde kaldı. Ceril bin Abdullah hemen koştu. Orada Ammar bin Yasir var, Huzeyfetül Yemani var. Ammar bin Yasir eğildi baktı ki adam vefat etmiş. Ya Resulallah dedi adam vefat etmiş. Ama Efendimiz o tarafa bakmıyor. Allah Resulü şöyle bakıyor. Ammar bin Yasir ya Resulallah adam vefat etmiş dediği anda bile Resulullah yüzünü onlara çevirmiyor. Ve o anda aradan bir müddet geçtikten sonra dedi ki kardeşiniz mümin olarak Rabbinin huzuruna yürüdü. Günlerdir açtı. Aç bir halde iman ızdırabıyla yollara düşmüştü. Geldi iman etti imanının arkasından da ölüm ona geldi kavuştu. Allah da onu cennet rızıklarıyla rızıklandırıldı. Tepsilerle ona rızıklar sunulduğu bir anda istemedim utansın. Yüzümü ondan çevirdim ki rahat rahat o yiyeceklerini yesin dedi. Şaştılar sahabi efendilerimiz. Bu kadarla mı cennet kazanılır ya Resulallah? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ameli az imanı büyük olan kardeşinizi gidin defnedin. Amel değildir bu manada asl olan şeyin ne olduğunu söylüyor ve imanın insana ne kazandırdığını söylüyor. Amel değildir dediğim zaman ameli basite aldığım anlamı çıkmasın. Asıl önemli olanı söylüyorum burada asıl önemli olanı o manada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin verdiği o müjde bize imanın nelere vesile olduğuna ait bilgiyi veriyor bize. Şeddat İbni Hat isimli sahabi efendimiz bir tablo anlatıyor. Bir sefer sırasındayız diyor. Arabi bir bedevi geldi iman etti Allah Resulü biraz önce... Bu Arabi'ye anlattığı gibi ona da iman anlattı. Bir sefer sırasında bir miktar ganimet elde edildi. Efendimiz bütün hepsinin ganimetini dağıttı. O adı meçhul ama büyük adam o büyük adamı da çağırdı. Şöyle bir bezin içerisine onun da paylarını koydu. Bu da senin ganimetinden payın dedi. Adam şöyle bir baktı ya Resulallah bunlar ne? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bunlar senin payın. Sana ganimetten düşen pay ben bunun için gelmedim senin yanına ya Resulallah ben dedim ki Allah Resulünün arkasında bir mümin olarak yer alayım şu, sonra tam şuramdan bir ok isabet etsin ben de buramdan isabet eden okla Rabbimin huzuruna şehit olarak gideyim ben bu ganimetler için gelmedim ki bıraktı ganimetleri gitti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arkasından şu sözü söyledi. Eğer Allah'la doğru konuşuyorsa Allah onu tasdikleyecek. Aradan bir iki gün geçti o zat tam şurasına isabet edilmiş bir okla Resulullah'ın huzuruna getirildi. Efendimiz sahabeye dedi ki bu o mu o mu dedi. Allah Resulü'nün o sözüne karşı sahabe evet dedi. İşte orada o söz bir daha çıktı. Allah'la doğru konuştu Allah da onu tasdikledi. İman budur İmanın neticesi de budur hesap yok ganimet sevdası yok beklenti yok sadece ve sadece alemlerin Rabbi olan Allah'tan ecri ve mükafatı beklemek var o ufka Allah bizleri eriştirsin inşallah şimdi benim güzel kardeşlerim bakın babalara muallimlere öğretmenlere hepimize örnek olabilecek bir şey söyleyeceğim 8-9 yaşındaki bir çocuğa peygamberimiz iman esaslarını anlatıyor nasıl anlatıyor almış karşısına otutturmuş, bir vaiz edasıyla oğlum say bakayım İslam'ın şartlarını o da şakır şakır sayıyor say bakayım imanın şartlarını o da şakır şakır sayıyor yok böyle bir şey değil Böyle bir vaaz da yok böyle bir vaiz de yok. Bu Allah Resulü'nün kitabında yok. 8-9 yaşında Abdullah İbni Abbas'a iman anlatıyor. Nasıl anlatıyor? Beni aldı bineğinin arkasına bineğinin terikisine ve beraberce yolculuğa çıktık. Demek ki iman esaslarının anlatılabilmesi için çocuğun ruh halinin uygun olması gerekir. Çocuğa bir öğretmen gibi bir komutan gibi eğer emir vererek bir şeyleri anlatırsan tesir etmez. Allah Resulü yolu gösteriyor bize. Gittik konuştuk bir şeyler söyledik ve yolun bir yerinde sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki yavrucuğum sana bazı sözler öğreteceğim onları ezberle hiçbir zaman aklından çıkarma. Hemen meraklandım. Allah Resulü'nü dinlemeye başladım dedi ki Allah'ın hakkını korursan Allah da seni korur onu istediğin zaman yanında bulursun geniş zamanda Allah'ı an ki Allah da dar zamanda seni ansın imdadına yetişsin iman anlatıyor kurban olduğumuz iman anlatıyor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 Eğer Allah sana bu manada bir yardım murat etmemişse bütün dünya bir araya gelse ne olur? Eğer yardım murat etmişse bütün dünya bir araya gelse ne olur? Bu manada sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İbni Abbas'ın yüreğine, aklına, zihnine iman tohumlarını böyle düşürüyor. İnsanların hepsi isteseler bile Allah'ın dilediği bir musibeti asla kaldıramazlar. İyi bil ki...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 Tevhid burada öğretiliyor bakın dikkat edin İyi bil ki başına gelenler bir hatandan dolayı gelmediği gibi yapmış olduğun hatalar musibetine neden olmaz. Peki biz Kur'an'da başka ayetler de okuyoruz bu başınıza gelenler ellerinizle yaptıklarınızdan dolayıdır diyor. Burada sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor sen iyi bir adamsın hiçbir sıkıntın yok. Allah sana tuttu engelli bir çocuk verdi bu nereden geldi deme onun başka başka bir hesabı var her başına gelen ille de yaptığından dolayı olmaz burada istisnaları koyuyor sallallahu aleyhi ve sellem dolayısıyla evet yaptığın kötülüklerin bir bedeli var Allah o bedeli ödetebilir bazen de kötülük üstüne kötülük yaparsın Allah hiçbir şey göndermez sana bütün hesabını o tarafa bırakır dolayısıyla o hesabı senin burada anlayabilme mümkün değildir onun için o alanlara girme diyor geleni de gideni de bu manada Allah'ın sana verdiği mesajlar çerçevesinde anla diyor Allah'ın yazıp takdir ettiğinden başkası olmaz kalem kurudu sayfeler dürüldü Allah'a onu severek isteyerek ve yakin ile yani görüyormuşcasına ibadet et. Ne diyeyim ki ben aslında çok şey söylenir ama inşallah siz anlamışsınızdır. Ben bir şey söyleyeyim ama gelmiş 30 yaşına kızımız bir hayırlı kısmet bulamamış olmamış bir şekilde açılmamış kapılar. Ben o kızımıza söylüyorum işte şu anda. Eğer sen cahil cühelanın dediği gibi kendini evde kalmış diye isimlendirilip kadere aykırı sözler söylüyorsan ben bir kez daha duy İbn Abbas'a söylenen bu sözleri. Sen 30 yaşındasın. Elinden geleni yaptın. Oraya gittin, buraya geldin, şunu yaptın, bunu yaptın. Bazı işlerine uğraştın. Açılmadı sana rızık kapıları. Bazı şeyler istediğin gibi olmadı. Eğer sen içinden bile olsa bazı şeyleri düşünüyorsan niye Allah'ım niye deyip bir şeyler söylüyorsan başka şeylere fatura ediyorsan dön bir kez daha İbn Abbas'a söylenen şu sözleri duy. Çünkü eğer biz burada anlatılan imani meseleleri anlasaydık her şeye rıza gösterirdik bu tembellik değildir sebepler dairesinde sebepleri zorlamamak da değildir. Vesilelere kapıları kapatmak da değildir. Benim dediğim daha temelde tevhid akidesiyle alakalı bir şeydir. Anladığınızı umuyorum ki burada söylenen sözler aslında başka bir izaha gerek duymayacak kadar da açıktır. Allah duyanlardan eylesin. Amin. Bir iman anlatmak istiyorum size bir iman. Sadakat timsali Ebubekir radıyallahu anhudan bir iman. Biliyorsunuz onun 3 oğlu 3 kızı var oğulları Abdullah Abdurrahman Muhammed kızları Esma anamız Ayşe anamız bir de Ümmü Gülsüm Ümmü Gülsüm'ü hiç görmüyor Hazreti Ebu Bekir annesinin karnındayken Hazreti Ebu Bekir vefat ediyor sonra Ümmü Gülsüm tarihe geçecek bir İslam kadını oluyor Tarih Hazreti Ebu Bekir'in hilafet günleridir Taif'ten bir heyet gelmiş kendilerini tanıştırıyorlar. Heyetin içerisinde Sad bin Ubeyt var. Bu Sad bin Ubeyt Taif'in meşhur ok ustasıdır. O heyeti tanıyınca Hazreti Ebu Bekir durun der beni bekleyin içeriye girer. Elinde bir okla dışarıya çıkar. Taifler korkar ne yapacak Ebu Bekir bir ok geldiğine göre bir kan davası mı var? Bir cinayet mi var? Bizim mi sorgulayacak diye endişelenirler. Kaldırır şöyle oku. Bu oku içinizde tanıyan var mı der. Heyetin içerisindekiler birbirlerine bakarlar. Sad bin Ubeyd korka korka der ki: "Tanıyorum o oku ey müminlerin emiri. O okun ustası benimdir. Ben o oku yapmıştım." Müslümanlar Taif'i kuşattığı zaman o oku atmıştım Müslüman askerlerden birine ona da isabet etmişti. Ama yaralandı mı ama öldü mü bilmiyorum ama o okun sahibi benim diyor. Gözünden şöyle damla damla Haz Hazreti Ebu Bekir'in gözünden yaş dökülüyor ve orada üç cümle söylüyor. Hamdolsun Rabbime ki bu ok ile oğluma şehadet nasip etti. O isabet eden kim? Abdullah ok ona isabet ediyor ve Abdullah şehit oluyor. Hamdolsun Rabbime ki bu ok ile Allah oğluma şehadet nasip etti. Hamdolsun Rabbime ki onu sen öldürdün o seni öldürmedi o gün. Eğer o gün o seni öldürseydi sen müşrik olarak gidecektin. Ama sen onu öldürdün o mümin olarak gitti sen ise şu anda bir mümin olarak karşıma geldin hamdolsun Rabbime ki şu anda oğlumun katilini bir mümin olarak karşıma getirdi senin imanına kurban olalım hayran olalım bu nasıl bir imandır İşte budur bu iman insanı bu seviyeye getirir Hakiki imanı elde eden kainata meydan okur diye söylenen o söz gerçek bir sözdür. Gerçekten gerçek manada imanı hakiki seviyeye çıkaran kainata meydan okur. Allah öyle imanları bizlere nasip eylesin. Geçti vakit ama birkaç şey söylemek istiyorum. Fuday İbni Ya'da diyorlar ki Allah'tan korkuyor musun? Ses yok. Bir daha soruyorlar. İmam diyorlar duymadın mı Allah'tan korkuyor musun ses yok bir daha soruyorlar ya düşün yakamdan diyor ben Allah'tan korkuyor musun sorusuna nasıl cevap vereyim size evet desem evet benim gibi olmaz ben Allah'tan korkanları gördüm benim gibi adam Allah'tan korkmuyor desem o zaman küfre girmiş olurum düşün yakamdan bu sorunun cevabı bende yok diyor bunu diyen adam kim? Abidül harameyn iki haremin abidi sabahlara kadar namaz kılan bir adam Kabe'ye girip günlerce dışarıya çıkmayan adam Allah'tan korkuyor musun sorusuna evet ya da hayır diyemiyor. Çünkü evet desem ben biliyorum korku nasıl olur o bende yok hayır desem korkarım ki küfre girelim onun için bu sorunun cevabı bende yok diyor. Alıp dünyamıza taşım, taşımamız gereken bir şey bu. Eğer gerçekten Allah'la aramızdaki münasebeti bu büyük insanlar gibi kurmaya başladığımız an namazlar değişecek, muameleler değişecek, evler değişecek, ticaretler değişecek. Allah'ın izniyle şu güzel memleket değişecek. Ben de kardeşlerime diyorum ki gelin varsa iddiamız değiştirmeye başlayacağımız yer kendimizdir biz adam olmayana kadar olmayacak biz adam olalım ki aleme de bu manada adamlığı yansıtmış olalım Allah hepimize bunu nasip eylesin İbni Abbas'tan bugün çok bahsettim size sonunu da onunla bağlayayım Allah Resulü ona bir dua öğretiyor o da bize öğretiyor bir gece diyor Resulullah'ın gece namazına şahit oldum namazı kıldı ellerini açtı benim de onu gördüğümü fark etti İstediğim ki o duayı ezberleyeyim o duayı ezberledim o dua şu dua diye bizi aktarıyor bakın Resulullah nasıl bir dua ediyor Allah'ım bana yakin bir iman ver ki arkasından gelecek bir küfür olmasın peygamber bu duayı yapıyor bana yakin bir iman ver arkasından küfür gelmesin. Bu nedir biliyor musunuz? Akıbet endişesidir. Bu insanın kendisini rahat hissetmeme adına bir uyarısıdır. Bana dünyada ve ahirette senin ikramına erebileceğim bir rahmet ver. Allah'ım senden hüküm ve bağış gününde kurtulmayı... Şahitlerin derecelerine çıkmayı, saadetli kimselerin yaşantısını ve düşmanlara karşı senden yardım isterim. Biz de istiyoruz peygamberin istediğini Allah'ım bizlere de nasip et. Allah'ım ihtiyaçlarımı sana arz ediyorum. Görüşüm kısa amelim zayıf olsa da senin rahmetine muhtacım. O rahmeti bana nasip eyle.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 Bizi de ona talip kıl Allah'ım. Neyden sığındıysa hepsinden biz de sığınıyoruz. Bizi de onlardan muhafaza ile Allah'ım. Göz açıp kapayıncaya kadar bizi nefislerimizle baş başa bırakma Allah'ım. Şöyle gönülden bir amin deyin. Yüksek sesle demenize gerek yok ama şimdi yapacağım duaya gönülden bir amin deyin ne olur. Allah'ım şu üç ayları şu memleket için hayırlara vesile kıl Amin. bizlere iman selameti ver Amin. iman selameti ver Amin. iman selameti ver Amin. hiçbir evi hiçbir haneyi hiçbir kardeşimizi sen imansızlıkla imtihan etme Allah'ım imansızlıkla huzurunu alma Allah'ım bizi birbirimize sevdir Allah'ım bizi birbirimize yaret Allah'ım bizi birbirimize dost et Allah'ım Kafirlere, zalimlere, fasıklara, münafıklara fırsat verme Allah'ım. Her kim bu ümmetin kaderini kötü yerlere çekmek istiyorsa sen onları biliyorsun. Oyunlarını başlarına geçir Allah'ım. Tuzaklarını boz Allah'ım. Ayaklarının altındaki toprakları sars Allah'ım. Çadırlarını başlarına geçir Allah'ım ve şu ümmeti bir an önce aydınlığa kavuştur Allah'ım. Şu ümmetin kaybettiği o izzet günlerini eriştir Allah'ım. O izzetin gelebilmesi için de bizleri kullan Allah'ım. Amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahiru du'avana en elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.